Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Asıl bana itaatsizlikten sakının. Surenin buraya kadar olan bölümünde müşrikler ve münafıklar hakkında açıklamalar yapılıp uyarılarda bulunulduktan sonra, buradan itibaren 123. ayete kadar devam eden bölümünde yer yer, başka konulara da değinilmekle birlikte ağırlıklı olarak İsrailoğullarının eski durumlarıyla dini ve ahlaki bakımdan bozulmaları, İslam'a karşı tutumlara hakkında buyruklar, bilgi ve eleştiriler yer almaktadır. Arap yarımadasındaki Yahudilerin önemli bir kısmı Medine ve civarında yaşadığı için Medine'de inen uzun surelerin ilki olan Bakara suresinde Allah onları İslam'a davet etmekte, İslam'ın hak din olduğunu kanıtlayan deliller göstermekte, bu arada onların dinlerinin mahiyeti ve atılarının tarihi hakkında bilgi vermektedir. Yahudilik, İslam'dan önceki semavi dinler arasında, tahrife uğramış da olsa şeriatı ve kutsal kitabı halen yaşamakta olan en eski dindir. Hristiyanlıktan farklı olarak bir şeriat dini olması da, Kur'an-ı Kerim bakımından bu dinin önemini artırmaktadır. Ayrıca Medine ve çevresinde Romalıların baskısı sebebiyle miladi 1. yüzyıldan itibaren Filistin'den buralara göç etmiş olan geniş bir Yahudi topluluğu yaşamakta ve doğal olarak bunlarla Müslümanlar arasında ilişkiler bulunmaktaydı. Bu sebeplerle Kur'an'da Hz. Musa'nın ismi 34 surede 136 defa anılmış, birçok surede Yahudilik ve Tevrat hakkında bilgiler verilmiş, özellikle Bakara suresinin bu bölümüyle Araf, Yunus, Taha, Şuara, Kasas ve Mümin surelerinde Hz. Musa'nın öğretileri, tebliğ faaliyetleri, İsrailoğlarının ve başta Firavun olmak üzere Karun ve Hama'nın bu faaliyet karşısındaki olumsuz tutumları gibi konulara ilişkin olarak ayrıntılı açıklamalar ...ve değerlendirmeler yapılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de İsrail kelimesi iki ayette Hz. İbrahim'in Hz. İshak'tan torunu olan Hz. Yakub'un ismi olarak geçmekte... ...kırk ayette ise Yahudiler, Beni İsrail, İsrailoğulları diye anılmaktadır. Kelimenin etimolojisinin ve asıl anlamının belirsiz olduğu ileri sürülmekle birlikte...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 Taberi'nin tarihul ümem vel mülükünde İsrail kelimesinin gece vakti Allah'a giden anlamına geldiği ifade edilir. Aynı ismin İbranice'de Allah'ın kılıcı, Allah yolunda cihad eden, Allah'ın seçkin kıldığı insan veya Allah'ın kulu anlamına geldiği de bildirilmektedir. 12 Yahudi kabilesi de İsrail adıyla anılır. Hz. Süleyman'dan sonra Yahudi ülkesinin ikiye bölünmesi üzerine, İsrail kelimesi, kuzeyde kalan bölümü oluşturan kabilelerin krallığını nitelemek üzere kullanılmıştır. Bununla birlikte sonraları İsrail tabiri, Yahudilerin tamamını ifade eden etnik bir kavram haline gelmiştir. Yahudi inancına göre Hz. Yakub'a İsrail ismi Tanrı tarafından verilmiştir. Yahudilik, milli bir din, Yahova'da milli bir tanrı kabul edilmiştir. Aynı telakkiye göre İsrailoğulları da seçkin bir kavimdir. Söz konusu kavim, Filistin'e yerleşmeden önce İbrani, Filistin'de İsraili, sürgünden sonra ise İsrailoğulları diye anılmaktaydı. Bununla birlikte bu kavim için İbrani ve Yahudi terimlerinin kullanımı da yaygındır. Kur'an-ı Kerim'de Beni İsrail isminin ilk defa geçtiği konumuz olan ayette özellikle başta din bilginleri olmak üzere Hz. Peygamber dönemindeki Yahudilere hitap edilmekte ve Allah'ın kendilerine verdiği nimet hatırlatılmakla beraber bu nimetin ne olduğu o zamanki Yahudilerce bilindiği için bu hususta açıklama getirilmemektedir. Taberi bu nimeti, allah Teala'nın geçmişte İsrailoğulları arasından peygamberler göndermesi, onlara kitaplar indirmesi, onları Firavun ve onun zalim halkından çektikleri pek çok sıkıntı ve belalardan kurtararak mukaddes topraklara yerleştirmesi ve benzeri şeklinde sıralamıştır. Bunlara daha başka nimetleri ekleyenler de vardır. Bu nimetleri anmaktan maksat, onlara şükretme görevlerini hatırlatmaktır. Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, söz vermek veya ittifak, anlaşma, sözleşme gibi manalara gelen ahit kelimesi, Kur'an'da yerine göre hem insanların birbirine söz vermesi hem de Allah ile kulları arasındaki bir tür sözleşme için kullanılmaktadır. Ahit kelimesinde söz vermenin yanında yemin anlamı da vardır. Kur'an'da yer yer aynı anlamda misak, Vahat gibi başka kelimelerin kullanıldığı da görülür. Tanrı ile İsrailoğulları arasındaki anlaşmanın hükümlerini Allah tarafından belirlenen yükümlülükleri ihtiva ettiği için Yahudi ve Hristiyan kutsal kitaplarına Eski Ahit ve Yeni Ahit denilmiştir bu iki kutsal kitapta Allah'ın muhtelif peygamberler ve ümmetlerle ahitleştiğine, bu arada İsrailoğlarından da söz aldığına dair bilgiler bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'in çeşitli ayetlerinde de Allah'ın İsrailoğlarından değişik konularda, mesela Tevrat'a sımsıkı sarılacaklarına, namazı kılacaklarına, zekatı vereceklerine, peygamberlere inanacaklarına, Muhtaçlara Allah rızası için borç vereceklerine, kendilerine indirilen kitabı gizlemeyip insanlara okuyacaklarına dair söz aldığı bildirilmektedir. Müfessirlerin çoğu konumuz olan ayetteki ahdi genel anlamda yorumlamışlardır. Taberi ise buradaki ahdi özellikle Allah'ın Yahudilere, onların kutsal kitaplarında kendisi hakkında bilgi verilmiş bulunan Hz. Muhammed'in peygamberliğini tanıyıp, ona inanmalarını, bu gerçeği insanlara da açıklamalarını emretmesi ve bu hususta onlardan söz almış olması şeklinde yorumlamaktadır. Ancak bu ahit hakkında El-Menar'da verilen bilgiler daha makul görünmektedir. Buna göre Allah, İsrailoğullarından Allah'a kulluk edip ona ortak koşmayacaklarına Doğru olduklarına ilişkin kanıtlar getiren peygamberlere iman edeceklerine, Allah'ın hükümlerine ve kanunlarına boyun eğeceklerine, özellikle kendi milletlerinden olan Hz. İsmail'in soyundan gelen Hz. Muhammed'e inanacaklarına ilişkin söz almıştır. Ayrıca buradaki ahdin içine, fıtratın gereği olarak bütün beşerden alınmış olan aklın ölçülerine göre düşünme ve hareket etme sorumluluğunu yerine getirme vaadi de girer. Ayetin ''Ben de size vaat ettiklerimi vereyim'' kısmındaki vaat ise tefsirlerin çoğunda Allah'ın onlara yardım edeceği, iyiliklerine karşı sevap verip, cennetine kabul edeceği yönünde vaatte bulunması şeklinde açıklanmıştır. Kur'an yolu Türkçe meal ve tefsiri çalışması ile ilgili hazırladığımız programımızda bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik.